Azgınlık ve ahlaksızlıkta her türlü bedbahtlığa sürüklenen Sodom halkını hidayete çağıran Hazreti Lut Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi Haran'ın oğludur. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 27 defa zikredilmektedir. Hazreti Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a ilk iman eden Allah yolunda onunla birlikte hicret etme şerifinin nail olan, Hz. İbrahim'in yolunda ve şeriatinde ibadet ehli, cömert, sabırlı, müttaki, misafirperver bir zat idi. Çiftçilik yapar ve elinin emeğiyle geçinirdi. Allah'u Teala şöyle buyurur. Lüt'a gelince... Ona da hüküm, hakimlik, peygamberlik, hükümdarlık ve ilim verdik. Onu çirkin işler yapmakta olan memleketten kurtardık. Zira o memleketin halkı gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi. Onu, Lut'u, rahmetimize kabul ettik çünkü o salihlerdendi. El-Enbiya 74-75 İsmail, El-Yesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. El-Enam 86 Lut Aleyhisselam peygamberlik vazifesini ifaya Sodom'da başladı. Onları Cenab-ı Hakk'a kulluğa çağırdı. Sodom halkı Sodomlular azgın ve ahlaksız bir kavimdi. Bu kavim geçmiş milletlerde görülmeyen her türlü ahlaksızlığı işleyen bir topluluktu. İğrenç ve çirkin ahlaksızlıkları pervasızca işlemeyi ve hatta daha öteye gitmeyi adeta meslek haline getirmişlerdi. Kendilerine mani olmak isteyenleri ise susturuyorlar ve ''Temizler aramızdan çıksın'' diyorlardı. Bu kavimde iffet, hayal ve namus unutulmuş, hayvan topluluklarında bile rastlanmayan bir denayet, alçaklık, adilik baş göstermiş ve Kur'an-ı Kerim'de buyrulan Belhümedal hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşünmüştü. İşte Lut Aleyhisselam böylesine bedbaht bir kavm hidayete davetle vazifeliydi. Gece gündüz onların intiba için çırpınıyordu. Ayet-i Kerimelerde onun bu gayretleri şöyle beyan edilmektedir. Kardeşli Lut onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşı ben sizden hiçbir ücret de talep etmiyorum. Benim ecrimi verecek olan ancak alemlerin Rabbidir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış sapık bir kavimsiniz. Eşuara 161-166 Sodom halkı Lut Aleyhisselam'ı hemen yalanladı. Davetine uymadı. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam Onlara yaptıkları ahlaksızlığın vehametini duyurdu. Kavmine, Dünyada sizden önce hiç kimsenin yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz dedi. El-Araf 80. Yaptıkları kötü fiillerin kendilerini felakete götüreceğini bildirdi. Onlar da Lut Aleyhisselam'ı ülkesinden kovmaya kalkıştılar. Kavminin cevabı, Onları, lütuf ve taraftarlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. El-Araf 82 Temiz kalmak, namuslu ve iffetli yaşamak böyle azgın ve ahlaksız bir kavme göre suçtu. Kendilerinin manevi gıdaları teresübat, pislik olduğu için temiz insanlardan rahatsızlık duyuyorlardı ve Ey Lut! Bu davadan vazgeçmezsen iyi bil ki sürgün edilmişlerden olacaksın. Eşuara 167 Diyerek tehdit ediyorlardı. Hz. Lut onlara Allah'ın azabını hatırlattı. Ant olsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyardı. Fakat onlar bu tehditleri şüpheyle karşıladılar. El-Kamer 36 Başlarına gelecek felaketin dehşetini kavrayamadıkları için ilahi tehdidi mühimsemediler. Sefil bir şekilde ve büyük bir cüretle Lut Aleyhisselam'a. Şayet doğru söyleyenlerden isen bize Allah'ın azabını getir diye cevap verdiler. El Ankebut 29 Sapıklıklarından vazgeçmeye yanaşmadılar korkunç ses ve yağan pişmiş taşlar Lut aleyhisselam çok ağır şartlar altında bir nakle göre 40 sene mücadele verdi. Fakat kavminin yaptığı zulüm ve ahlaksızlıklar artık dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştı. Sodom halkı azabı ilahi tehdidini dahi umursamayıp üstelik bir de onu istemekle şiddetli bir azaba müstahak olmuşlardı. Lut aleyhisselam bu perişan vaziyet karşısında Rabbine sığındı ve ondan yardım istedi. Allah-u Teala'ya yalvararak, Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Eşuara 169 Şu fesatçılar güruğuna karşı bana yardım eyle Rabbim, dedi. El-Ankabut 30 Yıllarca kavminin saadet ve hidayeti için çalışmış fakat kendisine iki kızıyla birlikte çok az kimse iman etmişti. Hanımı dahi azgın kavmin tarafını tutmuştu. Dolayısıyla bu dua Lut aleyhisselam için son çareydi. Allah Celle Celaluhu Lut kavmini helak etmek için melekleri gönderdi. Genç erkekler suretinde gelen bu melekler bile azgın kavmin Eşcinsellikten doğan kötü arzularını uyandırmıştı. Nitekim onlara sarkıntılığa yeltendiler. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde anlatılır. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlara sapık kavminin musallat olmasından endişeye düştü. Onlar adına içi daraldı ve bu çetin bir gündür dedi. Hud 77 Meleklerin genç delikanlılar şeklinde geldiğini gören Lut Aleyhisselam onları insan sanmış ve kavminin onlara tecavüz etmesinden korkmuştu. Çünkü Araf Suresinin 80 ve 81. ayetlerinde bildirildiğine göre Lut'un inkarcı kavminde cinsi sapıklık çok yaygındı. Lut'un kavmi koşarak onun yanına geldiler. Daha önce de o kötü işleri yapmaktaydılar. Lut, ''Ey kavmi, işte şunlar kızlarımdır. Onlarla evlenin. Sizin için onlar daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?'' dedi. Hud 78 Bazı tefsircilere göre Hz. Lut'un halkına evlenmelerini tavsiye ettiği kızlarından maksat, kendi öz kızları değil, Kaminin kızlarıdır. Çünkü onun sadece iki kızı vardı. Her peygamber kendi kaminin büyüğü ve manevi babası sayıldığından Hazreti Lut işte bunlar kızlarımdır demiştir. Fakat gözü dönmüş olan Sodomlular dediler ki senin kızların da bizim bir hakkımız olmadığını biliyoruz Ve sen bizim ne istediğimizi de elbette bilirsin. Lut keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya Güçlü bir kaleye sığınabilseydim dedi. Hud 79-80 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Lut'un kavmine karşısında söylediği bu sözünden bahsettikten sonra şöyle bir izahta bulunmuştur. Allah Lut'a rahmet etsin. O çok sağlam bir yere Rabbine sığınıyordu. Allah Lut'un bu duası bereketiyle ondan sonra gelen bütün peygamberlere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 Onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? Hud 81 Sapık yuruh son bir kez Lut Aleyhisselam'ın kapısına yüklendilerse de bir anda hepsinin gözleri kör verdi Ayet-i de bu hakikat şöyle haber verilmektedir. Celalime yemin olsun ki kamilutan misafirlerinden murad almak üzere talepte bulundular. Bunun üzerine biz de onların gözlerini silmek kör ettik. Haydi azabımı ve ikazlarımı mühimsememenin cezasını tadın dedik. El-Kamer 37. Kadı Beydavi ve Fahreddin Razi'nin beyanlarına göre meleklerden birisi Cebrail Aleyhisselam topluluk kapıyı kırıp içeri girdiklerinde bir hareketle hepsinin gözünü kör etti. Panik içerisinde kapıyı dahi bulup kaçamadılar. Hatta Lut aleyhisselam onları kollarından tutarak dışarı çıkarmıştı. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdı. O taşlar Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. Hud 82 83 Lut kavmine azab-ı ilahinin gelişi ve helak oluşları Hicr suresinin 58. ve 77. ayet-i kerimelerinde de farklı bir üslupla anlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu topluluğun yaşadığı beldeden alt üst olan anlamında el müttefike diye bahsedilmektedir. Lut kavmi Homoseksüellik gibi iğrenç bir günah işledikleri için Allahu Teala onlara önce korkunç bir ses duyulmuş sonra memleketlerinin altını üstüne getirmişti. Daha sonra da üzerlerine taş yağdırmıştır ki bir milletin yok olup tarih sahnesinden silinmesi için bundan daha şiddetli bir felaket olamaz. Cenab-ı Hak onları daha sonra gelecek insanlar için bir ibret kıldığını şöyle haber verir. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. El-Hicr 75-77 Ankebut suresinin 35. ayeti kelimesinde de bu ahlaksız kavminin ile ilgi olarak arkadan gelen ümmetlere ibret olması için bir takım alametler bırakıldığı bildirilir. Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için orada apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır. Bu nişane, helak edilen kavmin başına gelenlerle ilgili hikayeler, harap olan yurtlarının kalıntıları, gökten yağdırılan taşlar ve kapkara akan nehirler şeklinde tefsir edilmiştir. Fahrettin Razi, Lut kavmini anlatan ayet-i kerimelerin Mekke müşriklerine hitaben indirildiğini hatırlatarak ve onlar hala gözlerinde duran bir yol üzerindedirler ayet-i kerimesinden yola çıkarak Mekkeliler ticaret için ekseriyetle Şam şehrine giderlerdi. Şam yolu Lut gölünün tam güneyinden geçerdi. Bu sebeple Lut kavminin kalıntılarını burada aramak gerekir diye bir izah da bulunmuştur. Lut aleyhisselamın hanımları ve evlatları. Lut Aleyhisselam, peygamber olarak vazifelendirildiği zaman, kendisine iman eden Fevat isminde bir hanımı vardı. Bu hanım 20 sene sonra vefat etti. Onun vefatından sonra Lut Aleyhisselam, Vahile isminde sodomlu bir kadın ile evlendi. Fakat Vahile münafık bir kadındı. Kamini imansızlık ve ahlaksızlıklarına karşı sessiz kalıyordu. Hatta kavmini, Lut Aleyhisselam'a karşı gizliden gizliye destekliyordu. Bir akşam vakti kavmini helak etmekle vazifeli melekler güzel yüzlü insanlar suretine evlerine gelince vahile bunu hemen gidip kavmine haber verdi. Lut Aleyhisselam'a ihanet etti. Böylece o da kavmiyle beraber helak oldu. Lut Aleyhisselam'ın iki mümine kızı vardı. Lut kavminin helak edilmesi esnasında babaları ve iman edenlerle birlikte Sodam'dan çıkıp azabı ilahiden kurtulmuşlardı. Daha sonra bunlar babalarıyla birlikte İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gittiler. İbrahim Aleyhisselam da bu iki kızı kendi kavminden iki müminle evlendirdi. Yüce Allah Lut'un neslini bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Lut kavminde bulunan kötü fiiller ve helak sebepleri 1. Butlara tapmak 2. Livaata yapmak Erkeğin erkeğe yaklaşması i̇bn Abbas'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Lut kavminin çirkin işini yapanı görürseniz, faili de yapanı da, mefulü de, yapalın da öldürünüz. i̇bn Abbas'tan diğer bir rivayete göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere Lut kavminin işini livaata yapan melundur, lanetlenmiştir buyurmuşlardır. Malik bin Dinar şöyle buyurmuştur. Geçmiş ümmetlerin hiçbirinde livaata işitilmedi. Ancak bu çirkin fiil Lut kavmi arasında görüldü. Onlara da bu fiili şeytan öğretmişti. Ve insanlar yaratılışlarına zıt olan bu fiili işleyince ilahi gazap ve azaba sürüklendiler. Allah-u Teala insana şehveti neslin çoğalması için vermiştir. Onu veliş gaye ve hikmetinin dışında kullanarak gafilane hareket etmek insanın cehalet ve azgınlığındandır. Bu da insanlık şeref ve haysiyetini ayaklar altına alarak hayvanlardan da aşağı bir seviyeye düşmektir. 3- Divaata ile öldürmek Lut kavminin azgınları bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman ona livata yapılmasını emreder bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi. 4. Sodomlular iffetsizliklerini aleni işlerlerdi. İffetli kimselerde ayıplarlardı. O kadar alçalmışlardır ki yellenmelerini bile aleni bir eğlence vasıtası yaparlardı. Lut kavmi de kötü işlerinde o kadar aşırı gitmişlerdir ki iffetli yaşayıp kendilerine nasihat da bundan istemezlerdi. Lut Aleyhisselam'a, Ey Lut, bu sözlerden, bu nasihatlardan vazgeçmezsen mutlaka memleketimizden kovulacaksın derlerdi. 5- Yol kesmek. Çakıl taşlarının yoldan geçenlerinin üzerine atmak. Onlar yol üzerine oturur, yanlarına çakıl taşları alırlardı. Yabancı birisi geçerken de onun üzerine taş atarlar ve onunla alay ederlerdi. 6- Koğuculuk, söz taşımak. 7. cimlik Hasan-ı Basri'den gelen bir rivayete göre, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Lut kavminin helak sebeplerini saydıktan sonra, hadisin devamında şöyle buyurmuşlardır. Bir de ümmetim, bu ahlaksızlıklara şunu da ilave eder ki, o da kadın kadına münasebette bulunmasıdır. Yani eşcinsellik.